Ninnilerle avutayım seni Uyu güzel bebek Uyu da büyü Bebek bir gün büyüyecek Söyleyecek bu ninni Bebek bir gün büyüyecek Söyleyecek bu ninni Uyu yavrum ninni Uyutayım seni Masallarla Ninnilerle Uyutayım seni masallarla dinlilerle uyutayım seni Uyu sayın dinleyici uyutayım seni aranjmanla marajmanla uyutayım seni aranjmanla marajmanla uyutayım seni uyuyavrum ne mi uyutayım seni Aracmanla maracmanla avutayım seni şarkılara türkülerle avutayım seni uyusayım seyirciye uyutayım seni renkli renkli sinemaskop avutayım seni renkli renkli sinemaskop avutayım seni uyu ya. Uyu seni renkli renkli sinama skop seni seksi meksiptimlerle alutayım seni uyutayın okuyucu uyutayım seni kuponlarla bonlarla alutayım seni kuponlarla bonlarla alutayım seni Uyu yavrum nini Uyutayım seni Kufonlarla Mufonlarla Avutayım seni Çekilişle Mekilişle Avutayım seni Yahu bu ne biçim nini Kız ya da suç alıyor ya dümbelek Hiç bu gürültüde uyunur mu Çocuğun uykusu kaçacak Uyu yavrum nini Avut ayırdım seni, davulumla darbukamla avut ayırdım seni, kaşığımla zillerimle avut ayırdım seni. Avutayım seni Kara sözle güzel sözle Avutayım seni Uyu güzel bebek Uyuda büyü Bebek bir gün büyüyecek Dinlemeyecek bunun ninni Uyu yavrum ninni Uyutayım seni ...masallarla, ninnilerle avutayım seni... ...şarkılarla, türkülerle uyutayım seni... ...seksi reksi filmlerle avutayım seni... ...çekilişle, metilişle Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Yeşilçam Arkası programında sizlerle birlikteyiz. Ee, bu haftaki programımızda da yine Burak Gülgen'le Cemil Filmi üzerine sohbet ediyoruz... En son e, filmin sansür kurulu raporu üzerine ve e, o sansürden nasıl e, bir şekilde kurtulduğu üzerine sohbet etmiştik. Programın da girişini bugün e, Melike Demirhan'ın şarkısı ile yaptık. Zaten Cemil filmi de o şarkıyla açılıyordu. Bu şekilde biz de programı açalım dedik. Peki bu e, sansürden Cemil dönüyor filme nasıl etkileniyor? Hala etkileniyor. <gülüyor> yani 2016'ya geldik hala etkileniyor. Çünkü... Ee, belki burada filmde geçen replikleri tekrarlamak e, çok doğru olmayabilir hı hı. Merak eden olursa internetli bir şekilde filmi bulup izleyebilirler hı hı. Ee, Bazı sitelerden e, YouTube'dan vesaire Cemil filminin bir sansür hikayesi var ortada ee, Yayın tarihi tam olarak e, benim aklımda hep e, 76-75 gibi kalmış Filmin tarihi 75 hı hı. Mesela o dönem Meylik Gülgen röportajı var ...filmle alakalı ve soru şu... ...sansürle ne ölçüde çatışmanız oldu? Şimdi mesela cevap enteresan... ...sansürle pek çatışmamız olmadı sayılır... Hı. ...diyor. Film sansüre ilk girdiğinde... ...reddedildi. İlave parça çekmemizi... ...istediler, çektik gönderdik... ...sansürden çıktı. Ama sansürün koyduğu... ...bazı maddeler vardı. Örneğin filmde... ...ölen kızın cesedi Mork'ta... ...babasına teşhis için gösterilir... Babası da kızı tanır Filmde bu sahne 15 saniyelik bir resimdir Ama kız mor buzdolabında çıplak görünüyor diye bu parçanın çıkarılması istendi Oysa aynı sahnenin Günaydın gazetesinin birinci sayfasında renkli büyük boy resmi çıkmıştı Gazete ne kapatıldı ne de toplatıldı Bir başka örnekte mezarda dua ve cesedin ke kefenlenme sahnesi vardı Din istismarı denip çıkarılması istendi Bu sahneler yüzünden müstehcen film yapmak suçuyla halen yargılanmaktayım yani aslında bu röportaj yapıldığında da e, devlet güvenlik mahkemesindeki yargı süreci devam ediyor. Hı hı. E, sansür baskısı olmasaydı Cemil'de nasıl bir değişiklik yapardınız diye bir soru var. Cevap da pek değişiklik olacağını sanmıyorum. Ama şimdi halkın daha fazla bilinçlenmesi nedeniyle daha aktüel bir şeyler konabilir. Daha doğrusu bu yapacağım hikayenin yeni şekline bağlı şimdiden bir şey söylenemez gibi bir Cevap ver. Bu da aslında Cemil Dönüyor filminin habercisi oluyor. Habercisi. Evet. Yani çünkü film aslında bayağı oldukça ses getiriyor o dönem. Hem gişe anlamında hem e, popülerlik kazanma açısından iki sene sonrasında da zaten biz Cemil Dönüyor diye ikincisini çekelim diye karar alınıyor. Hı hı. E, i̇lkin senaryo birinci yani Cemil'in senaryosu Bülent Oran, Cemil Dönüyor'un senaryosu Erdoğan Tüneş'e ait bu hı hı. arada. Eee o yüzden sansür durumu o dönem bunlar yaşanıyor ama e, bir taraftan da mesela şey durumu var. E, günümüzde hala şu anda mesela hiçbir televizyon kanalı bu filmi göstermez. Hiçbir şekilde. Yani müstehcen denilebilecek e, işte part, baş, başındaki parti sahnesi vesaire flash, flashbacklerde gördüğümüz film. Ee, diyelim ki o sahneleri attık ya da Kudret Karadağ'ın inşaattaki sahnesini vesaire, onları da attık ama söylemlerinden dolayı e, Cemil karakterinin film içinde bazı sorgulayan e, cümlelerinden dolayı e, rahatsızlık verebilir ve bu da bir televizyon kanalını e, çok da mutlu etmez Cemil Dönüyor film peki? Cemil Dönüyor filmi bakıldığında ee, gene aynı şey var. Cemil karakteri sorgulayan bir durum var. Çünkü orada e, 12 Eylül öncesindeki bu filmde kullanılan tabir anarşik <gülüyor> olaylar kimlerin e, nasıl tezgahladığı işte anti emperyalist durumun Amerikan düşmanlığı durumunun daha böyle altını çizi çize, çize e, verildiği bir duruma bakılırsa eee yani günümüzden de bakıldığında film çok böyle e, fazlaca rahatsız edici gibi gelebilir bana. <gülüyor> biz konuşurken bir şey bazen. Ama. Evet yani evet. çok söylenecek çok şey var ama işte biz bile kendimiz, kendi kendimize maalesef sansür uyguladığımız için. <gülüyor> Be, şöyle bir şey düşünüyorum bu arada film. Peki Cemil dönüyor filminin sansür hikayesi var mı? Yani Cemil, Cemil çünkü, çünkü kinema dergisinde de yer almıştı okudum bazı şeyler 90'larda çıkmış. Hı. Yani ...sansürüyle meşhur olmuş bir film aslında... Hı hı. ...ama Cemil Dönüyor'un yaşıp yaşamını bilmiyorum ona hiç... Cemil dönüyordu çok sansürlük mi? bir durum yok aslında... ...Cemil Dönüyor'un e, böyle televizyon yayınında... Hani ...çok fazla orasını burasını kesme durumu da pek yok... Hı hı. E, ...belki bazı küfürlü e, konuşmalar varsa... ...evet o zaten Rütü'nün e, bir yaptırımı... ...hani bununla alakalı evet... Ee, Cemil Dönüyor biraz daha şanslı o anlamda. Hı. Yani hem filmin aya yere basıyor olması, biraz daha sağlam yere basıyor olması, biraz daha daha sağlam yerden bakıyor olması ya da sansürle çok daha az uğraşıyor olması. Evet Cemil Dönüyor biraz daha bu konuda daha şanslı gözüküyor. Cemil Dönüyor Gülgen film Melih Gülgen. sinema severlerin isteği üzerine İsminden en çok söz Cemil filminin devamını yaptı. Gene en büyük, gene olağanüstü, gene isminden en çok söz Cemil geliyor Şimdi işte Cemil, Cemil Dönüyor onları zaten Hı -hı. birbirinin devamı olarak okuyoruz ama Adalet'i de üçüncü Hı -hı. film olarak ekliyoruz. Hı -hı. Adalet peki hiç onda bir sorun oldu mu? Yok Adalet'te de bildiğim kadarıyla pek olmadı. Yani şu anda günümüzde de zaten e, hani Yetkin olmayan insanların yetki sahibi olması Durumu var ya e, Zaten o zaman da öyle Yani ruh hali neyse o günkü Biraz ona bakıyor Bu şeyi biliyor musun e, Zeki yasaklar hı -hı. Orada bir minik minik hı -hı, minik hı -hı. kelebek Tabi tabi tabii, o yani, mesela tam aslında o, buraya, o, <gülüyor> bu, buraya cuk oturan bir şey Yani kendi ideolojisi Neyse ki o zaman e, Hükümet hangi taraftaysa e, Ya da işte milliyeti cephe Koalisyonu varsa biraz daha o kafadan bakılıyor ya da biraz daha CHP Bülent Ecevit varsa çünkü o dönem daha sola kaymış durumdaydı. Oradaki bürokrat geliyor yani hükümet yetkisi kimdeyse o ideolojide o düşüncede olan insanların değerlendirdiği ve daha çok oraya göre baktığı bir kurum sansür kurulu. Yalnız o dönem ilginç bir şey de eklemek istiyorum. Bütün bu hani sansür kurulları e, vesaire hani o işte e, 1980 öncesi bunlar devam ederken bir de biliyorsun o dönem e, işte 1975'te başlamış seks furyası denen bir hı hı hı. E, furya da var. Ve aslında e, pek çok sinema yazarı da ya da araştırmacı da buna şey der Yeşilçam'ın bittiği dönemler. Bizim Konuştuğumuz Cemil filmi oldukça bence iyi bir seyirci ulaşmış diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey var. O işin biraz kolayına kaçmak. Evet. Ben onu çok kabul etmiyorum. İşte ben de kabul etmiyorum. Bit bitirmedi de sarstı. sarstı. O doğrudur. Ee, şimdi her şeyin tarihsel bir süreci var. TRT ne zaman yayına başladı? 31 Ocak 1968. Resmi yayın tarihi evet. 68 ise 68'den itibaren televizyonlar artık evlere gelmeye başladı. Sokaktaki şimdi göç arttı Zaten huzur yok sokakta Bir yerden bir yere gitmek Yani evinden gidiyorsun bir sokak e, Ülkücüler tarafından zapt edilmiş bir durumda Bir sokak e, devrimciler tarafından Yani ya ülkücülerden karşısında Devrimcilerden dayakıyorsun Devrimcilerden karşısında ülkücülerden yiyorsun Yani böyle bir durum var e, Sokak rahat değil İnsanlar eve kapanıyorlar Şimdi Türk sinemasının en büyük silahı aileydi Aile gidemez oldu sinemaya. Böylelikle e, maalesef daha yapıcı çözüm, daha uzun vadede çözüm değil, günü kurtarma. Hı hı. Şimdi orada da maalesef bizim ustaların ya da abilerimizin e, düştüğü hata erotik sinemaya o zaman yönelelim diyor. Ama bu belli bir sayıda insanların yaptığı, Herkesin yaptığı bir şey değil. O dönemde Cüneyt Arkın gibi isimler bir taraftan böyle filmler yapıyorlar ya da evde oturuyorlar. Yani erotik ya da seks filmlerinde oynayalım gibi böyle bir şeye girişmiyorlar. Hadi Çamanlar, Sermet Serden geçtiler, Ali Poyrazoğlu, e, Aydemir Akbaşlar zaten belli başta oyuncular. Hı hı. Belli başta isimler. Hep aynı isimler zaten oynuyor. Şimdi bu film bunlar üretilirken 75-80 arası e, bir taraftan Hababam sınıfları yapılıyor. İşte aynı dönem. Tosun Paşa. Tosun Paşa evet. e, Süt Kardeşler yapılıyor. Canım Kardeşim var. Ertem İlmez Rahmetli ve Arzu Film. Hı hı. Yani Mavi Boncukları vesaireyi arka arkaya yapıyor. E, bir taraftan Yavuz Özkan Madem filmini çekiyor. Bence Yeşilçam'ın klasiklerinin olduğu dönem. Tabii tabii tabii. Dönem. Aslında 70'li yıllar Yeşilçam'ın en üretken olduğu, en sağlam filmlerin yapıldığı. Şimdi... Ee, sadece e, seks filmleri yapıldı 70'lerde işte aman efendim Yeşilçam'ı bitirdi derseniz bu, bir, bu sizin biraz cahil olduğunuzu gösterir. Ya da kolayına kaçmak oluyor. Kolayına kaçmak o. işin sadece biraz... magazin tarafına bakıyor olduğunuzu gösterir. Benim bakın bu film de var diye gösterdi referanslardan yani, bir tanesi. N Natuk Baytan'la yapılan e, atıyorum işte Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmleri şimdi en sevdiğimiz defalarca izlettim. E, Tarkan filmleri yapılıyor bir taraftan. E, gene Malkoçoğlu, Karamuratlar vesaireler de yapılıyor. Aslında en parlak dönem. <gülüyor> en parlak dönem. Yani Kemal Sunal, Habamar sınıfları dışında gene Natuk Baytan'la ya da işte e, Memnu Hün'le, Kartal Tibetle yaptığı filmler var. Şimdi e, siz bunu bu kadar basite indirgeyemezsiniz. Ondan sonra, 80'den sonra bu eleştirel ya da bu anlamda filmlerin tamamen bitiyor. Orada maalesef Arabesk furyası başlıyor. Arabeskin daha böyle parladığı dönemdir 80'ler. İkinci arabesk furyası hatta o dönem. İkinci arabesk furyası hani evet e, Kır Gönlünün Zincirini vesaire Batsın bu dünyalar 70'lerde yapıldı. Orhan Gencebayla işte Derbeder, Çeşme, Ferdi Tayfur'un böyle çıkışları ama 80'lerde artık hani şimdi en azından o filmlerde de gene bir Toplumu sorgulayan, işte sınıf ayrımını vesaireyi sorgulayan... gene bir duruşlar vardı. Söylemler Söylenler vardı ama 80'lerden itibaren... ...iyice böyle acılı, e, bol acılı, bol yaşlı, ...bol ki maalesef benim de sinemaya başladığım dönem... ...o döneme denk geliyor. E, biraz daha çok da fazla ete süte de dokunmayalım... ...ama günümüzü de kurtaralım gibi. E, sonra zaten video furyası. 90'lara geldik. Özel kanallar, 90'larda zaten asıl Yeşilçam bitti... Yani 80'ler son böyle çırpındığı, can çekiştiği, uzatmaları oynadığı bir dönem. 90 itibariyle zaten bayağı bir ölüm sessizliği. Sonra Yavuz Turgul'un işte Eşkıya filmi, bir öncesinde Mustafa Altoklar'ın İstanbul Kanatların altında filmi... böyle gişe anlamında hareketlenme. hareketlenme falan durumu olunca işte günümüzün şu anda hala yeni arayışların olduğu... E, dizilere bakıldığında hala yeşilçamın mirasını yediğimiz bir süreç şu anda yaşadığımız şey. Yani ama o zamanki cesur söylemler, cesur duruşlar bugün var mı? Kesinlikle yok. Yani bu konuda e, hiçbirimizi kandırmayalım. Kendi açımdan baktığım zaman ben aksiyon sinemasının biraz e, sinemamıza geri dönmesini istiyorum. E, çok zor. Yani çok zor ama. Çok zor. Bir gün etki yok. Artık yani olmaz çünkü... Koğulama sahneleri nasıl olur? En yani var? dronlarla havadan çektiğin kameralarla işte ne bileyim e, saniyede bin kare çektiğin fantom kameralarla bilmem nelerle e, bu iş olmaz. Yani yumru atanla bir de yumru yiyen durumu da var. İşte tamam e, böyle dublör okulları çıktı, bir takım dublör ekipleri var, profesyonelde çalışıyorlar, ekipmanları var, şunları var, bunları var falan var ama... Sen o John diye oynattığın oyuncu arkadaşların e, o Cüneyt Arkın'ın verdiği şeyi e, bir alamıyorsun. Tabii. Peki, bir bir senin, zorlama var yani. Senin hayalin olabilir mi? Mesela hiç ben aksiyon filmi çekeyim diye hiç böyle bir kafandan geçtiği bir durum oldu mu? Ben merak ediyorum gerçekten bunu çünkü. Ya şöyle ben 90'larda bir dizide oynamıştım 99'da. Ben orada bayağı e, uçan tekmeler vesaire böyle bayağı bir sağlam kavga sahnelerimiz oldu bizim. Gene Kadir Köklerle falan tabi yaptık biz bu sahneleri gerçekleştirebildik. Ee, o zaman çünkü ben uzakdoğu sporlarıyla bir hı. bayağı haşır neşir olduğum bir dönemde, ee, hani gerisi gelmedi. Hani yönetmen olarak baktığında e, bir kere çok pahalı bir oyuncak o, aksiyon işi. Evet. Ee, yani. ...prodüksiyon anlamında çok ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Yani üç gün başrolde oynatacağın oyuncu üç gün böyle yumruk atmayı... ...hadi git ders al işte tekme atmayı şimdi düşmeyi öğrenle falan olacak bir iş değil. Yani çok ciddi eğitimden geçmesi gerekiyor. Kamera önündeki insanların kamera arkasındaki teknik ekibinde de bu, bu şeye donanıma sahip olması gerekiyor. Şimdi Türk sinemasının resmi e, türü melodramsa... Biz hala melod, melodramlarda takılık aldık. Var. Yakın zamanda böyle aksiyon denemeleri oldu. İşte CGI teknolojisi araba patlıyor bilmem neler falan ama e, bir olmuyor ya. Bir olmuyor yani. Öteki taraftan polisiye de aslında bizim yani bir durduğumuz noktaydı aslında sinema olarak ama yani polisiye filmi önemliydi. Çünkü yani... ya, önemliydi ama şimdi polisiye işte yapılan polisiye işlere bakıldığında yani mevzu sadece e, omuzda kamerayla e, saçma sapan zoom in, zoom out e, böyle çekim teknikleriyle işte fünye patlatma değil Ya da değil dolaşmak. Tabi tabi yani bu değil. E, ya da başka bir polisiye, fenomen bir polisiye şeyinde böyle uzun uzun bitmeyen diyaloglar ve e, hani ...böyle bir poz kesmelerle falan olacak gibi... ...o başka bir kültür ve başka bir uzmanlık alanı. Bitti yani, diyorsun yani devir bir şekilde. Yok bitti denilemez. Yani birisi bir şey yapar polisi Hı -hı. anlamında. Ee, sonrası başkaları da bunun peşinden gidelim diyebilir. Şu anda Osmanlı ile alakalı işler yapılıyor. Çünkü Omo'da Hı -hı. bununla alakalı bir durum var. Ama Osmanlı biter. Bizans evet. başlar, Bizans biter, Hititler başlar. Yani ya da bir anda bir e, karate yapabilen ya da Hı. böyle aikido kickbox yapabilen birisi çıkar. Oyunculuğu da vardır. Bir anda tutar. E, ama şöyle bir şey var, Cüneyt Arkın öyle bir e, işlemiş ki. Evet. Damarlarımızda bir Cüneyt Arkın dolu. Çı çıta ve çok yüksek diyorsun. Çıta hakikaten çok yüksek. Yani e, düşünün size bir oyuncu oyuncusun bir aktörlük durumun var bunu ayırdık çok iyi ata bineceksin iki atın arasından böyle dört nala gideceksin altından geçeceksin e, ok atacaksın zıplayacaksın e, çok iyi kavga edeceksin e, ne bileyim bir takım işte araba kullanacaksın motosiklet kullanacaksın şu olacak bu olacak vesaire bütün bunların hepsini tek bir bünyede barındırır bu ancak e, Hintli oyuncularda var Bollywood oyuncularında var e, şimdi. Eğer oturalım doğru konuşalım. Şimdi Türkiye'de bakıldığında biz biraz tembeliz. Yani çalışmadığımız zaman, yani iş olmadığı zaman kendimizi geliştirme adına bir şeyler yapmıyoruz. Var yapan nadir bildiğim tanıdığım oyuncu arkadaşlar var ama onlara da zaten şey gelmiyor, iş gelmiyor. Yani o maalesef o, bir de böyle bir durum var. O yüzden hani şimdi Cüneyt Arkın Yeni bir Cüneyt Arkın olmaz. Zaten bunu kimse aklından geçinemiyor. Böyle yani bir şey yok. Ben yeni, zaten onu da seviyorum. Cüneyt Arkın Cüneyt Arkındır yani, Kemal Suna Kemal Suna. Evet evet hani öyle Onlar bir durum farklı. var. Ee, hani yeni bir işte ne bileyim bir tane daha Cemil çekelim. Yakın bir zamanda bu arada bir Cemil'in dizisini yapalım mı diye bana sosyal medyadan birisinin bir öyle bir mesajlaşma durumumuz oldu. Hatta böyle Cemili kim oynar gibi böyle kendince bir kas çalışması gibi bir şey yapmış ama hani cevap bile vermek istemedim öyle diyeyim yani çünkü günümüz popüler oyuncularıyla böyle bir işte Ahmet Mekin'in rolünü kim oynar vesaire gibi yani o karşılaştırmanın olması güzeldi bir şey aslında yani böyle eşleştirmeye çalışıyor ama o tabi o illa olmak olmuyor, olmuyor. Olmaz. yani e, Tatar Ramazan Kadir inanırdır mesela yani çok ya da Selvi Boylum Al Yazmalım'da Kadir İnanır ve Türkan Şoray'dır. Çok zorlamaya gerek yok bence. Yani remake tamam da. Bazen remake yapmamak en faydası. Ee, onu şimdi Tosun Paşa Ha şöyle bir şey oldu bu bunu anlatayım. Yakın bir zamanda Tosun Paşa'nın işte remake'ini yapalım gibi bir durum oldu. Dedim Hı. ki bu işe kalkışılırsa çok kötü dayak yeriz. Ben o topa girmem dedim. Çünkü Kemal Sunal'ı kim oynayacak? Şener Şen'i kim oynayacak? Yani karakter değil. Bunları kim oynayacak? Ve günümüze baktığımda o oyun... Yani buna cesaret edecek oyuncuya da yazık. Ezilirsiniz. Çünkü o orada kalsın. Bırakın. Çünkü e, hala insanlar geçmişe yönelik bir şeylerde kendini huzurlu ve mutlu hissediyor. Bırakın. Yani o Kemal Sunal filmlerinde biz kalalım. Bizim çocukluğumuz orada çünkü. Ona dokunmayın. O böyle evine hırsız girmiş gibi hissediyor. Hmm, Aynısı efendim. yapıldığında. Yani dokunma abi. O benim çocukluğum, o benim masumiyetim. Ona girme abi. Yani Cemil filmine girmeyelim biz. Yani remake'ini yapmayalım. Çakmasını da yapmayalım. O orada kalsın. Yani hatasıyla sevabıyla kalsın. Yani Kemal Sunal filmleri de hatasıyla sevabıyla kalsın. Yani Zorlamayalım biz onu ya başka yeni hikayeler yok mu ya yani 40 sene önce çekim çekmişler adamlar yapmışlar bırak yani yok mu yeni hikaye bulamıyor muyuz bu kadar hayat dönüyor bu kadar dünyayı takip edebiliyoruz artık yani e, Meksika'da ne olmuş bunu öğrenebiliyoruz yok mu yeni hikaye çıkartamıyor muyuz? Yani biraz buralara bakmak lazım biraz ileriye bakmak lazım evet, ama müzikte de sinemada da böyle bir tıkanma var gibi gözüküyor e var çünkü tıkandığın yerde de zaten geçmişe dönüyorsun hemen ya aynısını yapayım diyorsun ya biraz farklı üzerine 5-6 bir değişiklik yapayım öyle sunayım diyorsun ama orijinali gibi olmuyor yok maalesef. sadece Türkiye'de değil zaten bu yani bütün, bütün dünyada, dünyada şu anda zaten tıkanmış durumda yani bakıldığında galiba en son yani 90'lar sanıyorum Sondu galiba ya. Yani 2000'ler o milenyum bir iyi gelmedi dünyaya. Yani o hem tüketim <gülüyor> anlamında çünkü yani bir günlük ortaya çıkan bir şey ikinci günü yok. Öyle. Üçüncü günü falan Çok yok. Çok tüketiyoruz. Her şeyi inanılmaz şekilde çabuk tüketiyoruz. Belki bu tüketme manyaklığından dolayı zaten bu 40 sene önceki filmleri hala konuşuyoruz. Büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Ya fena değil aslında ama. Çünkü tek bir şey var. Samimiyet var aslında. Başka hiçbir şey yok yok. Bu adamlar bu filmleri yaparken babamlar, dayımlar, amcalar ee, paraları yoktu hiçbirsin. böyle çok iyi kameralar bilmem neler, ışıklar, lambalar bilmem neler falan yoktu tek bir şeyleri vardı samimiyet, bir tek bunu, buna güveniyorlardı halkın içindelerdi ve e, insanların neyi talep edeceği konusunda iyi kestirebiliyorlardı ve ona göre hareket ediyorlardı yani Yeşilçam'ın en büyük silahı samimiyetti zaten bir sıcaklık başka bir şey yoktu. Yani sunelik yok. Suni ne neyse en aptal adam dediğinizde de onu fark eder ve hemen kafasını çevirir, bakmaz. Yani biraz bizim samimiyetle ilgili problemimiz var. Yani o da tüketim insanı olduğumuz için. Ne onu ben bayağı global olduğunu düşünürüm. Yani evet bütün dünyada yani bunu sadece Türkiye'de bakmamak lazım. Bu bütün dünyanın sorunu şu anda. E, şimdi yani laf lafı açıyor <gülüyor> e, yani bizde bayağı e, iki şark hatta e, programın sonunda benim halkımı Çalın diye düşmüştük ama Hı -hı. Yani, sohbet e, gayet uygun gidince ben artık sonda bunu yer vermem ama önümüzdeki programların bir tanesinde belki sadece Cemil filmlerinde kullanılmış müzikler üzerine bir program yapmak istiyorum ben. Olur. Belki onu önümüzdeki programlarda yer alır. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için Gel katıldığın için ederim. kayıtlar için. Ee, işte önümüzdeki hafta yine ayrı bir konuda birlikte olacağız Yeşilçam Arkeolojisinin e, yeni, yeni bir Yeşilçam Arkeolojisinin daha sonuna geldik e, 94.9 Açık Radyo'da Ben de Zutkuleer ve Burak Gülgen'le e, programda Sizlerle birlikteydik e, Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın diliyorum Yeşilçam Arkeolojisi